Ey ne tayyibin, ne tahirin. <gülüyor> Eммаba. Azize muhterem kardeşlerim. Şu cuma günü hepiniz için hayırlı ve mübarek olsun. Allah bu ay bu günde bu saatlerde duaları kabul ediyor. Hayırlara erdiriyor, rahmetine masal ediyor bazı kullarını. Biz de rahmetine erenlerden, rızasını kazananlardan nimetlere mazhar olan kullarından eylesin. Kahrından, gazabından, azabından, ikabından cümlemizi uzak eylesin. İki Can saadetine cümlemizi nail eylesin. Saat yarıma kadar, 12.30.00'a kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden okuyabildiğim kadar hadisi şerif okuyup anlatmaya çalışacağım. Çünkü biz kuluz, Bilgimiz kısadır. Efendim, aklımız kısadır. Her şeyi Allah en iyi bilir. Ve Allah'ın elçisi peygamberimiz Muhammed Mustafa'sı da Allah'ın vahyi ile hareket eden, Allah'ın öğretmesiyle bilgileri bilen, ümmi olduğu halde cihanın bütün bilgilerini bilen Evvelinin, ahirinin, dünyanın, ahiretin bilgilerini bilen bir insan, Allah öğrettiği için o bilgilere sahip. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin hadis şeriflerini okuyalım ki yanlış söz olmasın, işler e, yanlışla kaymasın. Her işimiz Allah'ın rızasına uygun olsun, Peygamber Efendimizin sünnetine uygun olsun. Hadis-i şeriflerle de meşgul olduğumuzdan, zamanımız ilimle geçtiğinden çok sevap kazanalım. Çünkü alimlerden birisi, çok büyük bir alim, hadis alimi, çok değerli bir kişi, Allah şefaatini erdirsin. Ona birisi gitmiş sormuş, demiş ki, Hocam ya, siz bu işleri iyi bilirsiniz, insana malum olsa yarın ölecek, rüyada gördü, yarın ölecek mesela. Veyahut doktorlar söyledi. Ümit yok, filan. Yani bir gün, en son gün artık, başka hiç vakti kalmıyor. 24 saat yaşayacak, ondan sonra ölecek. Nasıl ibadet ederdin? Ne yapardın yani? Zamanını nasıl geçirirdin? Bu son 24 saati nasıl geçirmek uygun olur? diye sormuşlar. Güzel bir soru aslında. Hakikaten insanın artık ahir ömründe en esaslı ibadeti yapmak ister, yani en büyük sevabı kazanmak ister. Güzel bir soru. Demiş ki, ilimle meşgul olurdu. İlimle. Allah Allah! Ya ölüp gideceksin, olsun. İlimle meşgul olmak çok sevaplı olduğu için, onu öyle söylemiş, biz de şimdi cuma vaktine kadar ilimle meşgul olalım da, en en büyük sevabı kazanalım. Yani karlı iş madem oymuş, o sevabı kazanalım. Efendim, Ebu Zer Gıfari diye e, Ashab-ı Sufeden, Peygamber Efendimizin çok sevdiği bir sahabi var. İhlaslı, efendim, mücahit bir zat-ı muhterem. Allah şefaatine erdirsin. İmam Beyhaki ondan rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. El-Vahdetü hayrun su Velcelisi salihu hayrun minel vahde ve imlaul hayri hayrun min sukut ve sukutu hayrun min imla'iş şerr Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz iki hususu bize bildiriyor, öğretiyor. O bizim her şeyimizi bize öğreten büyüğümüz. Buyuruyor ki Elvahdetü vahdetü hayrun min celisusu. Kötü arkadaştan, kötü arkadaşla bir arada oturmaktansa, yalnız durmak daha iyidir. Arkadaş kötüyse, onunla oturduğu zaman, muhakkak gıybet olur, dedikodu olur, yalan olur, efendim günah olur. Onun için yalnız durmak daha iyi. E hocam insan yalnız durunca ne yapar? Yalnız durunca, zikir yapsa, La ilahe dese, Allah dese, Subhanallah dese, Elhamdülillah dese, Allahu Ekber dese, Salatü Selam getirse, Tekbir getirse, çok sevap kazanır. Çünkü ibadetlerin en sevaplılarından birisi de zikirdir. İlim de zikirdir zaten. İlim en sevaplı dedik ya, ilim de bir çeşit zikirdir, millet bunu bilmiyor zikir deyince sadece tesbihle aynı sözleri tekrar etmek sanıyor. Halbuki ilim de zikirdir, Kuran okumak da zikirdir, namaz da zikirdir. Bunları bazıları bilir, bazıları bilmez. Yaz zikir eder, yalnız olduğu zaman insan ne yapmalı? Yolda gidiyor. Yolda gidiyor işte buradan istasyona kadar yürüyecek, arabası yok. Tren istasyonuna veya tramvayın kalktığı noktaya kadar yürüyecek işte bu Maritim Otel'in köşesinden oraya kadar yürüyecek. Ne yapar? Başka bir şey yok. Allah desin. Sübhan Allah desin. La ilahe illallah desin. Çok sevap. E, ne kadar sevap? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki ne kadar sevap olduğunu vereyim hazır yeri gelmişken. La ilahe illallah la yesbikuha amelun ve la Ye Zembe İbn Mace radıyallahu anh, büyük hadis alimi rivayet etmiş. Altı sahih hadis hadis kitabından birisini yazan bir şahıs bu. Ne demek bu kısa hadis-i şerif? Yani, o zaman insan ne yapar? Zikir yapar mesela dedik. La ilahe illallah. Demek o da bir çeşit zikir ya. La ilahe illallah la yesbikuha amelun hiçbir ibadet onu geçemez. Bu kazanır. La ilahe illallah demek kazanır. Hiçbir ibadet onu geçemez. Velayet rükü zemben. İnsanda günah da bırakmaz. Tertemiz yıkar çıkar. Tertemiz yapar insan. La ilahe illallah çok kıymetli bir ibadettir. Onun için kötü arkadaşla oturmaktansa Allah dersin. La ilahe illallah dersin. Salatü selam getirirsin. Bu sevap Başka tefekkür edersin. Tefekkürü herkes beğenir. Yani ilericisi de gericisi de efendim herkes beğenir. Tefekkür yani düşünmek herkes beğenir. Hoşuna gider bu şey söz. Evet İslam'da tefekkür bir ibadettir. Hatta çok sevaplı bir ibadettir. Çünkü insan tefekkürle bulur Mevla'yı. Tefekkürle bulur hayırlı işleri, sevaplı işleri. Onun için yalnız olduğu zaman ne yapacak bir insan, yalnız bir insan ne yapacak? Ya Allah Allah der, La ilahe illallah der, çok sevap. Ya tefekkür eder, çok sevap. Hiçbir şey yapmaz hocam, sükürt eder. Biz öyle yap, yok. Susuyor, hiçbir şey demiyor. O da sevap. Sükût'un ibadet olduğunu millet bilmiyor, sükût sevap, keşke sükût etse insan, sükût de sevap. Demek ki kötü arkadaşla oturmaktansa, yalnız durup, hiçbir şey yapmasa sükût etse, hiç olmazsa günaha girmiyor, bir de sükütten sevap kazanıyor. La ilahe illallah dese, günahları affoluyor, iyi bir ibadet yapmış oluyor. Tefekkür etse, çok büyük sevaplar alıyor. Tefekkürün cinsine göre fiyatı değişir, sevabı değişir. Tefekkürü saatin, hayrun min ibadeti senetin. Bazen bir miktar, bir saat dediği ama burada günün 24'te biri demek değildir buradaki saat. Yani bir miktar, zamandan bir miktar. Tefekkürü saatin, bir miktar tefekkür etmek hayrun min ibadeti senin Bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. Ne demek? Kuru kuruya ibadet demek. E hocam hem ibadet etse hem tefekkür etse. ha işte o çok güzel olur. O zaten asıl bizden istenen ibadet o. İnsan ibadet ederken tefekkür ederek ibadet edecek. Allahu Ekber ne dedi? En büyük Allah dedi. Hiç ondan daha büyük yok dedi. Allah'ın büyüklüğünü düşünüyor. Ya Rabbi sen yeri göğü yaratmışsın. Şu yedi kat semavata bak. Şu yıldızlara bak. Şu fezanın genişliğine bak. Sen bunun da sahibisin. Ne kadar büyüksün yarattık. Allahu ekber. Bu tefekkürle bu Allahu ekber dedi mi insan çok sevap kazandı. Sübhane'kallahüme ve bihamdike tebareke smuke teala ecüde kele ilahe gayr. Ne dedin? Allah bilmem hocam. Küçükken babam bana bunları öğretmişti. Tıngır mıngır işte bunları, bunları söyledi. Tabi bunun sevabı az olur. Çünkü bilmiyor ama bir de, bir de manasını bilirse Sübhaneke, Ya Rabbi senin her şeyin çok güzel, her şeyin çok mükemmel, her şeyin tam, tas tamam, doğru, hiç eksiğin yok, seni her türlü noksandan efendim uzak olduğunu, nasıl nasıl kemalata sahip olduğunu idrak ediyorum ben. Sübhaneke Allah'ıma ve bir hamdik ve seni övüyorum, sana hamdü senalar ediyorum Ya Rabbi. Diğer manasını düşünürse o çok sevap olur. Elhamdülillahi Rabbil alemin dediği zaman bütün kainatın Rabb'ının huzurunda, alemlerin Rabb'ının huzurunda el pençe divan durduğunu. Ben kimin huzurunda duruyorum ya? Bakan değil, reis cumhur değil, efendim, başkan değil, alemlerin Rabb'ının huzurunda divanına durmuşum. O beni görüyor. Şimdi ben onun huzurundayım. Ne olurmuş bir insan Allahu ekber dediği zaman Hadis-i şeriflerde anlatılıyor. Mevlaya doğru bütün kapılar açılırmış. Mevla'nın huzuruna girermiş insan. Yüce divana, dergahı izzete Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna girermiş. İki tarafta huri kızları dizilmiş vaziyette böyle bir merasim salonu gibi yani. İki tarafta huri kızları dizilmiş bu Allah'ın huzuruna girdi, bu kul diye, öyle, hedefle beklerlermiş. Yani allah Ekber deyip divana girmek, çok mühim bir şey. Hadi kulum, iste! Madem huzuruma girdin, iste istediğini vereceğim. Ya Rabbi dur evvela seni bir öveyim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, sana hamdü senalar olsun. el er rahmanir Rahmansın, Rahimsin, merhametin çok, lütfun çok, ihsanın çok, Malikiye-Middin. Ahiretteki o cezanın, mükafatın verildiği günün de sahibisin Ya Rabbi. Biliyorum ben senin huzuruna geleceğim. Bu dünyada yaptıklarımın hesabını vereceğim. O günün sahibisin. Biliyorum Ya Rabbi ben. Şimdi seni övdüm. Ondan sonra İhtine sıratan müstakim. Ya Rabbi hem beni hem de sevdiklerimi tek başına istemiyor bak. Müslümanın güzelliğine bak, inceliğine bak. ihtina diyor. İhtini dese ''Beni yap, ya Rabbi, beni hidayete ile doğru yola sevk eyle ya Rabbi.'' demiş olacak. Öyle demiyor, ihtinaz sıra almıştır. Hepimizi ya Rabbi, toptan iyilik istiyor. Etrafındaki insanların da iyiliğini istiyor. Kimleri kimleri hidayete sevk edeyim ey kulum? Anamı, babamı, hanımı mı, çocuğumu, komşularımı, arkadaşlarımı, dostlarımı, cemaatimi... Ar hepsini ya Rabbi, İhtine. Bak namaza durduk hepimiz, hepimizi. İhtinef sıra atanmışlar. Doğru yola değil. Yanlış yola değil. Eskiden bazı insanlara da Allah'ın emri gelmiş de, efendim bazıları sapıtmışlar. Gayrıl mağdubi aleyküm. Bazıları Allah'ın gazabına uğramışlar. Peygamber geldiği halde bazı kavimler Allah'ın gazabına uğramış. Bak bu önemli işte. Vay. Vay be! Hem peygamber gelmiş bazı topluluklara. Peygamber ne demek? Allah'ın elçisi demek. Allah'tan insanlara Allah'ın emirlerini tebliğ eden, haber veren vazifeli, görevli elçi demek. Allah'ın elçisi gelmiş. Hem de onlar efendim Allah'ın gazabına uğramışlar. Dinlememişler Allah'ı. Misal versene hocam. Nasıl olmuş? Musa Aleyhisselam'ın mesela kavmi Musa aleyhisselam'a inanmışlar. Firavun diyor ki: "Ben sizin en erabukumul a'la. Ben sizin en yüce Rabbinizim." Ha, başka putlar da var ya. Hani o Mısırlıların çeşitli putları var. Nasıl putları var? Öküzden putları var. Müh diyen öküz tanrıları. Nil Nehri'nde gezen timsahlar tanrıları, timsahtan tanrıları var. Eğer ehramların resimlerine bakarsanız timsah başlı bir herif görürsünüz. O timsah tanrıları. Efendim, öküz onların tanrıları. Tapınıyorlar put. Efendim, Firavun ne diyor? Ha bir de Horus var. Horus şimdi Mısır Hava Yolları'nın böyle amblemi var. Bir kuş, mavili, kırmızılı şöyle şöyle. Horus o da onların efendim horoz başlı tanrıları putlar çok. Süpermarketlerinde put çok. Mısırlıların. Ha Firavun ne diyor? En erâbbükümül âlâ. Ben sizin en büyük putunuzum. Bana tapınacaksınız. Eleyse li mülkü Müsra ve hadil en tecrimin tahdî, şu akan Nil Nehri, şu emlak, şu varlıklar, şu saltanat, şu diyarlar benim değil mi? Bana tapınacaksınız diyor. Olmaz böyle şey ya doğup, yaşayıp, ihtiyarlayıp, hastalanıp, inleyip, ölen insana tapınılır mı? Beşer, aciz, tapınılmaz. Anlamışlar. Bazıları Musa Aleyhisselam'ın mucizelerini görmüşler. Musa Aleyhisselam'a iman etmişler. Ya Musa sen haklısın, sen doğruyu söylüyorsun demişler. Hatta kimler inanmış? Firavun'un karısı inanmış. Asiye validemiz kim? Firavun'un karısı. O inanmış. Bak karısı inanmış çünkü biliyor adamın adam olduğunu biliyor. Nihayet beşerden bir kimse olduğunu biliyor. Öyle putput put olmadığını biliyor. O inanmış. E, firavunun ailesinden başkaları inanmışlar vesaire filan. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın tarafını tutmuş bazıları. Hatta mucizeleri görünce sihirbazlar diyorlar ki tamam. Amenna bi alemin Rabbi Musa ve Harun. Bu gelen Musa ve Harun'un Rabb'ına, alemlerin Rabb'ına inandık biz diyorlar. Firavun diyor ki: "Bana bakın. Siz ne yapıyorsunuz? Benim dinimi bırakıyorsunuz, bana tapınmayı bırakıyorsunuz. Bu ikisine mi uyuyorsunuz? Ha. Bak sizin bacaklarınızı çaprazlama keserim. Kollarınızı bacaklarınızı. Çaprazlama ne demek? Yani sağ kolunu keserse sol bacağını kesecek. Sol kolunu keserse sağ bacağını kesecek çaprazlama acayip bir durumda bırakacak. İnandılar diye kendisine tapılmaktan vazgeçtiler diye. Sizi hurma dağı ağaçlarına çekerim, sallandırırım. diyorlar ki la daira. Ne yaparsan yap. Fettuma entekal. Ne yaparsan yap. Biz Rabb'imize inandık. Biz puta tapmayız. Putlara tapmayız. Sana da tapmayız. Musa ile Aleyhisselam'a inandık diyorlar. Tamam mı? Tamam güzel. aferin Maşallah Sonra ne oluyor? Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıktığı zaman Samiri isimli birisi Verin bakalım şu bilezikleri Yüzükleri, altınları Ne yapacaksın? Ben size altından bir buzağı Yapacağım Altından bir buzağı heykeli yapmış bunlara Harun Aleyhisselam Demiş ki ya yapmayın böyle cahillik Etmeyin ya Hani siz küfrü bırakmıştınız Buna hal? Yapmayın böyle Yapmışlar gene kandırmış Samiri. Yani o sihirbaz filan takımı olan insanlar laf ebesi olur, kandırır. <gülüyor> bilmem duman çıkartır, bilmem ne yapar filmlerde filan görüyorsunuz ya bir şeyler millette kana Fe ahrece lehum iclen ceseden lehu huvar <gülüyor> Bir buzağı yapmış ki şu tarafında bir delik var ağzı da açık, içi de boş Lehu huvar, <gülüyor> böğürme sesi çıkartıyor. Huuu <gülüyor> Allah Allah. Altından bir buzağı yaptı, koydu şuraya. Arkasından da hava cereyani geliyor. Uu ses çıkıyor. Hadi yat aşağı, Secde etmişler. Gitti iman. Kur'an bildiriyor bunları. Ve arada okuduğum kelimeler Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Feahric lehum eclan ceseden lehu kuvar. Bir buzağı heykeli yaptı onlara Samiri isimli herif. Efendim sapıttı kavm. Ka فَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ Samiri, o kavmi sapıttı. Musa Aleyhisselam Tur geldi, baktı ki millet yine bu zaya tapınıyor. Ya siz Firavun'un dinini bırakmamış mıydınız? Bu ne hal? Gitti Harun Aleyhisselam'ın yakasına ve sakalına yapıştı. Sinirlendi. Neden? Peygamberler Allah için kızarlar, sinirlenirler. Allah'ın işine aykırı iş yapılınca kızarlar. Sinirlendi, Sakasını, e, sakalını çekiştirmeye başladı, niye bunları engellemedin? Niye bunların yanlış yaptığını söylemedin diye sarsalamaya başladı, o da diyor ki يَبْنَ اُمَّ لَا تَأْخُزْ بِرَسِي وَلَا بِلِهِيَتِ Ey anamın oğlu, yapma benim sakalımı çekiştirme, yakam paşamı böyle e, şey yapıp durma beni, sirkeleyip durma. Dinlemediler beni, sözümü dinlemediler diyor. Ha. O zaman peygamber geldi geldi. çifte peygamber, Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselam beraber peygamber geldiği halde dinlemediler, bu zayi'ye tattılar. Ne oldu? Allah'ın gazabına uğradılar. İmandan sonra küfre düşmek çok fenadır. Allah'ın gazabına uğradılar. E ne diyoruz? Gayrın mağdube aleyhim. Aman Allah'ın gazabına uğrayan eski kavimler gibi olmayalım ya Rabbi. Bize, bize doğru yolu göster, bizi doğru yolda yürüt. Sapıkların yoluna da. O da uzun tabii, bazıları da sapıttı, peygamber geldi kendilerine, ondan sonra peygamberlere tapınmaya başladılar. Ya bu peygamber, buna ne tapınıyorsun? Bak bizim peygamberimiz ne güzel söylemiş, ben diyor sizin gibi bir kulum diyor, sizin gibi yerim, içerim diyor, ben de beşerim diyor. Beşeren Resulâ, beşerden bir peygamber. E canım bize melekten bir peygamber gönderseydi ya Allah... <gülüyor> Eğer yeryüzünde melekler olsaydı, melekten peygamber gönderirdi. Yeryüzünde insanlar olduğundan, insanlar peygamber gönderiyor Allahu Teala cedd. Bazıları da demiş ki, Levla Kur'anı alaracülleyini, alaracülüm <gülüyor> milakayeteyini alayım Ya bu bu niye bu Kur'an buna indirilmiş, niye bu peygamber seçilmiş? İşte Taif'te bir meşhur adam var, ona inseydi ya falancıya cihye inseydi. Allah'ın seçtiği peygamberi beğenmiyorlar da. Efendim, Taif'teki falanca adam daha hakimmiş, daha filozofmuş, daha edalıymış, daha pozluymuş, tavırlıymış, kurumluymuş, çalımlıymış, ona verilseymiş ya, peygamberle... اَهُمْ يَكْسِمُنَا رَحْمَةَ رَبِّ Allah'ın rahmetini... Bunlar mı dağıtacak ya? Tevzi memuru mu bunlar? Tek seçici mi? Öyle saçma şey mi olur? Ha, bazıları demek ki peygamber geldiği halde sapıtabiliyor. Bunları ayıplamayalım, korkalım. Dikkat ederim kendimize. Bak peygamber gelen insanlar Allah'ın gazabına uğrayabiliyor Allah'ın yolundan saptığı zaman. Peygamber gelen insanlar sapıtabiliyor efendim Allah'ın emirlerini iyi öğrenmediği zaman. Onun için kötü insanlarla ahbap olmaktansa yalnız durmak iyidir. Çünkü ya zikir, ya zikir yapar, ya sükut eder sevap kazanır, ya tefekkür eder sevap kazanır. Tefekkür sevaptır dan tefekkür ederek namaz kılmanın daha sevap olduğunu anlatmak için bunları söyledik. Hatırlayalım sözün gelişini, gelişini Sonra ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? وَالْجَلِسُ الصَّالِحُوا خَيْرٌ Minel vahde Ama, salih bir arkadaş yalnız durmaktan daha iyidir. O zaman arkadaşlık yap, git onunla. Neden? Adam salih, iyi. Salih ne demek? Salah sahibi, selahiyetli iyi, Kötülüğü olmayan, temiz, iyi Müslüman. Hah, işte tamam onunla arkadaşlık edilir. O zaman yalnız durmaktansa arkadaşlık daha iyidir. Çünkü arkadaşlığın bereketi vardır, sevabı vardır. Bir insan Allah rızası için birisiyle arkadaşlık ederse, cennette bir derece daha yükselir. Ben şimdi buraya geldim, geçen hafta, bir de dün akşam geldim, bir de bugün geldim, bir sürü arkadaş edindim, nasıl seviniyorum? karlıyım bir sürü arkadaş edindik, ahbap olduk, ismini öğrendik, soyadını öğrendik, memleketini öğrendik, tamam. İyi arkadaşlar edinmek sevap. Siz de iyi arkadaşlar edinmeye çalışın. Hadisi tamamlayıverelim. وَإِمْلَاهُ الْخَيْرِ hayrun مِنَ السُّكُرٌ Hayır söylemek susmaktan daha iyidir. Hukumav kişi gibi niye duruyorsun be kardeşim? Konuşsana, ilmin var, irhanın var. Susma, konuş. Hayır söylemek susmaktan iyidir. Ve şükürdür hayrun min şer Abuk sabuk konuşmaktan susmaktadır. Abuk sabuk konuşacaksan konuşmasın, sussun. Günaha girecekse, gıybet yapacaksa, yalan söyleyecekse, mala yani konuşacaksa filan o zaman sussun. Ama hayır söyleyeceksen konuşsun. Demek ki bir hadis-i şerif okuyabildik maalesef. Ama onun içinde başka ayetler filan da geçtiği izah ederken insanın Efendim, kötü arkadaşla gezmesinden yalnız durması daha iyi. Ama, iyi bir arkadaşı varsa, iyi arkadaşla olmak yalnız durmaktan daha iyi. İşi yerine göre ayarlayacak. Hayır söyleyecekse, doğru bilgisi, ilmi, irfanı varsa, hayır öğretmek susmaktan daha iyi. Konuştuğu zaman kötü şeyler söyleyecekse, konuşmayıp susmak daha iyi. Aziz kardeşlerim, allah Teala Hazretleri her işimizi rızasına uygun yapmaya... Bizleri muhafak eylesin, sizleri muvaffak eylesin. Sonuçta bu dünyada imtihandayız. İmtihanı başarıp da ahirete iyi diploma alıp da pekiyle dünyadan geçip de cennetine girip cemaliyle müşerref olmayı cümlemize nasip eylesin. Sevdiklerimizle beraber, anamız, babamız, akrabamız, ailemiz, çocuk çocuğumuzla beraber. Bir Hürmeti Esra ve Suret Fatiha.